Açlıktan kırılacağız. Bölüm 5 i̇şte, Plastik kullanımını bir kere tamamıyla sonlandırmamız gerekiyor. Asıl ama ana sorun tabii fosil yakıtlardan yani kömür başta olmak üzere e, petrol ve doğal gazı olduğu gibi yerin altında bırakmak ve rekor kırıldı. Şimdi ondan bahsedelim isterseniz. Yani şu anda kayıtlara geçmiş... En sıcak yazı geçirmekteyiz. Daha yaz bitmedi. Bütün dünya kayıtlarında kayıtlar tutulmaya başladığından beri en sıcak yaz bu yaz. Haziran en sıcak. Haziran oldu. Temmuz'ta gelmiş geçmiş en sıcak ay. Bütün dünyanın gördüğü. Fransa, Almanya, Britanya, Belçika ve Hollanda, Kuzey Avrupa ülkeleri gelmiş geçmiş en sıcak günleri. Düşünün bütün onlar sıcak diye Türkiye'ye kaçarlarken bizden daha sıcak bir yaz geçirdiler. 30 evet, yani. derece Fransa'da ya böyle bir şey nasıl olabilir insan inanamıyor. Ve böyle Küba, Asya'da Vietnam, Togo Afrika'da ve Reunion Adaları işte Güney Asya'da. Tamamen, e, sıcaklık rekorlarını kırdılar. İki bakımdan tehlike arz ediyor diyor Bill McKibben çok yakından e, ilişkide olduğumuz 350 orgun kurucusu çok önemli bir e, 30 yıl sonra ikinci kitabı yazarak yani bu konudaki ikinci kitabı yazdı adı Falter. insanlık kendini kendi oyununu mu bozuyor diye e, müthiş ilginç bir kitap yazdı e, Bill McKibben e, şey diyor yani iki bakımdan tehlike arz ediyor bu korkunç sıcaklıklar, birincisi sıcaklıklar gezegenin canına okuyor, <gülüyor> tamamen inferno'ya, cehenneme çeviriyor, ikincisi burası çok önemli. Dante'nin infernosuna geldik galiba evet, sonunda. evet kesinlikle, <gülüyor> sıcaklar öylesine yaygın ve sıradan hale geliyor ki bu insanların umudu kesmesine, ya da gerçeklerden kopmasına yol açıyor diyor. Yani hararet artışına dair haberler gene mi? Ya sıcak yangın haberleri, su basması bilmem ne. Hararetin kendisi kadar yiyip bitirici olabiliyor insanı diyor. Ama bu duyarsızlık tam da en yanlış zamana denk geldi işte. Şimdi en korkunç sıcaklıkların yaşandığı dönemde aman diyemeyiz. Yani bundan başka sorun yenilenebilir. Şimdi çok önemli bir şey var. Yenilenebilir enerji işte güneş enerjisi özellikle güneş panelleri, ve pilleri ve rüzgar. şimdi ben de rekor seviyede düştü. Evet. ort evet. geçenlerde bir ihale, geçen ay yapılan bir ihalede dünya rekoru kırılmış. yani yüzde ondan aşağıya düşmüş. yüzde sekize minen. on yıl içinde. yani niye güneş enerjisi kullanılmadığını insan ancak başka bir sebepten, onların karları, kimlerin karları engelleniyor diye düşünüyorum. Ama bir orada şöyle bir, çok özür dilerim, Buraya hani bu önemli İstimle. olduğu için söyleyeyim. Şimdi mesela Türkiye'de de bir rüzgar enerjisine yönelik müthiş bir ilgi oluşmaya başladı. Sonra tabii her şeyi yaptığımız gibi, de bunu da plansız, programsız, kontrolsüz yapmaya başladığımız için ne oldu? Mesela insanların tarlalarının ortasından yollar açıp, istimlak edip, gördükleri her tepenin başına Aynen. çeşme ve alaçatıdan bahsediyorum. Örneğin bölgesinde her yere pervaneler ya da rüzgar gülleri koymaya başladılar. Bu sefer oradaki köylü ayaklanmaya başladı. O kestikleri ağaçları açtıkları yolu o şekilde bıraktılar. Molozlarını götürdüler başka yere yığdılar evet. derken rüzgar enerjisine karşı büyük bir direnç ve protestolar başladı. Aynı HES'lerde olduğu gibi. Evet. Yani bir de böyle bir taraf var. Buna ne dersiniz? Yani, Bu dünyada da böyle biraz galiba. Çok doğru koydunuz ama yani halkın iradesini içe sayar yani siyasi irade olsa Bunlar olmayacak, o zaman halka danışacaksınız, böyle bizi, bütün dünyayı kurtarabilecek olan bir tek şey var. Sizi de, köylüleri de, bizi de, hükümetleri de kurtaracak tek şey var. Fosil yakıtlardan vazgeçip rüzgar enerjisine ve güneş enerjisi panellerini yap. yer mi yok Konya Ovası'nda? Sayısız, yani çünkü bir iklimci ile konuşmuştum yani Danimarkalı yıllar önce. Radyoyu da ziyaret etmiş ona sordum ya siz ne yaptın nasıl bu rüzgar enerjisini yapıyorsunuz filan diye ya asıl siz nasıl yapmıyorsunuz diye sordu yani rüzgarı da Danimarka'dan fazla olan Anadolu bütünüyle evet. hatta Trakya'da. Üstelik de, e, şeyi de e, sıcak evet. şeyim yok. Güneşi evet. en fazla olan ülkelerden biri ama siyasi irade yok. Ama işte şimdi siyasi irade olması halinde iklim değişikliğiyle mücadelede hızla dev adımlar atabileceğimiz açıkta ama siyasi irade olması lazım. Bunu nasıl yaratacağız? İşte o zaman ikinci bir hanımdan bahsetmenin zamanı. Bu da Rosa Luxemburg. Evet. Bu şeyin e, icat eden Direnişçi kadınlardan biri, hem de dünyanın en zor zamanında Almanya, 19. yüzyıl Almanya'sında. Fotoğrafını da görüyoruz zaten. Evet. evet, hem kadın olmak gibi müthiş bir dezavantajı var o zaman. Hem e, komünist olmak gibi bir dezavantajı var. Hem Yahudi olmak gibi bir dezavantajı var. O günler için diyelim, günler yanlış anlaşılmasın. Evet, o zaman için 1900'lerden bahsediyoruz. 1800'lerin sonundan başlayarak hem de sakat. Bunlara rağmen olağanüstü bir direniş gösteren bir kadın ve günümüze de ışık tutuyor. E, direnmek ve e, halkın taban hareketini gerçekleştirecek şey küresel e, bir genel greve gidersek bütün bu fenalıkları, bu korkunçlukları önleme iradesini şey yapabiliriz diyorlar. İşte o da... E, 20 Eylül'de başlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Antonio Guterres açıkça söyledi. Yani iklim krizi içindeyiz. Bunun için bütün dünya milletleri bir araya gelmeli Bunu söyleyen de dünya milletlerinin temsili, tek örgütünü, evet. temsilcisi, yöneticisi adam. 20 Eylül'de başlayan bir şey var. 20 Eylül'den 1-2 gün önce de başlıyor olabilir ama New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir haftalık bir iklim Eylem iklim zirvesi var. Bu mesele ele alınacak. Arkası yarın.